Mümtehine Suresi Netim 523 Ey iman etmiş kimseler! Eğer benim yolumda çaba harcamak ve benim rızamı kazanmak için çıktınızsa, size haktan gelen şeyleri bilerek reddettikleri, inanmadıkları halde, onlara sevgi ulaştırarak, onlara sevgiyi gizleyerek bana düşman olanları ve kendinizin düşmanlığı yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar edinmeyin, onları yönetici yapmayın. Onlar, Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı elçiyi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Oysa ben, sizin gizlediğiniz şeyleri ve açığa vurduğunuz şeyleri en iyi bilenim. Ve sizden kim bunu yaparsa artık o, kesinlikle yolun ta ortasından sapmıştır. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse, sizin için düşman olacaklardır. Ellerini ve dillerini kötülükle size uzatacaklardır. Ve onlar, keşke küpretseniz, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddederseniz, inanmasanız diye arzu etmektedirler. Kıyamet günü akrabalarınız ve çocuklarınız size asla yarar sağlamazlar. Allah aranızı ayırır ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Necmi 524 İbrahim de ve onunla beraber bulunanlar da İbrahim'in babası için senin için kesinlikle bağışlanma dileyeceğim ve Allah'tan olan hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariç kesinlikle sizin için güzel bir örnek vardır. Hani İbrahim ve İbrahim'le beraber olanlar toplumlarına biz sizden ve sizin Allah'ın aslarından taptıklarınızdan uzağız. Biz sizi silip attık ve siz bir tek olarak Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sonsuza dek bir düşmanlık ve buz belirmiştir. Rabbimiz, yalnız sana dayandık, sana yöneldik ve dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, bizi kafirler, ''Senin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler için bir ateşe atılma, imtihan aracı yapma, bizi bağışla.'' ''Rabbimiz, şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, en iyi yasa yapanın, en sağlam yapanın ta kendisisin.'' demişlerdi. ''Andolsun onlar da sizin için.'' Allah'ı ve ahiret günlü uman kimseler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah zenginin, övgüye layık olanın ta kendisidir. Necm 525 Belki Allah sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık beslemekte olduğunuz kimseler arasında bir sevgi oluşturur. Allah en iyi güç yetirendir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara hakkaniyetle davranmaktan men etmez. Şüphesiz ki Allah hakkaniyetle davrananları sever. Allah ancak sizi sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için yardımlaşan kimseleri verileştirmenizi, koruyucu, gözetici, yönetici yapmanızı yasaklar. Kim onları verileştirirse, işte onlar yanlış, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. Necm 526 Ey iman etmiş kimseler! Müm'in kadınlar, göçmenler olarak size geldiği zaman hemen onları sorgulayın. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Artık eğer siz de onların inanmış kadınlar olduğunu öğrenirseniz artık onları kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere geri döndürmeyin. Göç eden müm'in kadınlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. İnanmamış eski kocalarına sarf ettiklerini verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kadınların nikahınızda tutmayın. Sarf ettiğinizi, ödediğiniz mehri geri isteyin. Onlar da sarf ettiklerini, size harcadıklarını geri istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Ki aranızda o hükmeder. Allah çok bilendir, çok iyi yasa koyandır. Eğer eşlerinizden biri sizden kâfirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere kaçar da siz de misillemede bulunursanız, eşlere gitmiş olanlara harcadıkları kadar verin ve siz kendisine inandığınız Allah'ın koruması altına girin. Necm 527 Ey peygamber, inanmış kadınlar sana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemeleri, herkesce kabul gören, vahye uygun hususlarda sana isyan etmemeleri üzerine bağlılık yeminine ederek gelirlerse hemen onların bağlılık yeminlerini al ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Necm 528 Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın gazap ettiği toplumu velileştirmeyin. Yönetici, gözetici yapmayın. Kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlerin mezarlık halkından ümit kestiği gibi kesinlikle onlar ahiretten ümit kesmişlerdir.